Sevgili açık radyo dinleyicileri, Botanik bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Ee, sosyal medya hesaplarımı ve e-mail adresimi her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatayım size. botaniktopya@gmail.com e-mail adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Biliyorsunuz programda konuştuğumuz kimi konuların özetlerini, görsellerini bu Sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, sevgili İnciler bugün çocuk kitaplarından konuşacağız. Yani doğayı sevdiren, bitkiler alemini anlatan e, çocuk kitaplarından bahsedeceğiz. Bir kitap e, ilham verdi bana. E, yeni Can Çocuk yayınlarından çıkan Alp Gökalp'ın e, yazdığı Anneannemin Güzel Çiçekleri. Ee, ben bu kitabı konuşacağız hem de çocuk kitaplarının e, daki işte doğayla bitkilerle e, ağaçlarla ormanla çocuk arasında nasıl bir e, iletişim kurmak lazım biraz onun üzerinden konuşacağız yanımda çok değerli konuklarım var ee, çocuk kitapları yazarı Alp Gökalp, e, Can Çocuk Yayınları Telif eserleri editörü Mehmet Erkurt ve İllüstratör Duygu Topçu Bahsettiğim kitabın da illüstratörü kendisi Hoş geldiniz programıma Hoş bulduk, Hoş bulduk. merhabalar ee, Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz, ee, soğuk bir günden sonra sıcak evet, bir sohbete bugün, geldik <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle baya fırtınalı bir günde başladık Kesinlikle Sohbetimize bugün karanlık bir günde ama çok sıcak şeylerden konuşacağız değil mi? Çocuklardan, kitaplardan, renklerden, bitkilerden, ağaçlardan konuşacağız ee, Ben e, şeyi merak ediyorum aslında Yani siz de Çocuk kitapları editör olarak buradasınız. Ee, bu, bu, bu konuda e, şey, şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocukları aslında küçük bir yaşta doğayı sevdirmenin, bitkileri sevdirmenin, onları sokağa, e, parka, bahçeye çıkmaya özendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bence çocuk kitapları çok önemli aslında. Sizin de bu konuda çok deneyimleriniz var, çalışmalarınız var. <gülüyor> Ben aslında hepinizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Yani sizin bir editör olarak, e, Alp Bey'in de aslında bir yazar olarak e, nelere dikkat etmek lazım? E, Duygu Hanım da aslında e, illüstrasyon açısından bakabilir olaya. E, biraz buradan başlayalım. Sonra bizi konu nereye götürürse oraya doğru gidelim isterseniz. Buyurun Can Bey. Devamlıyorum. Şimdi, e, botanik... Ay, Mehmet Bey, pardon. Olsun, türü. olsun. <gülüyor> bu kadar böyle Can, can Çocuk'un özellikleri, kusura bakmayın. <gülüyor> ben de bir an durdum, acaba Can bir var mıydı konuşacak diye. E, şimdi, e, var, botanik üzerine, e, bitkiler üzerine e, aslında kitaplar var ve artıyor. Şu anda e, artan bir ekolojik hassasiyet konumuz var. E, bu çocuk kitaplarına da yansıyor. Özellikle bunu biz e, daha eğitici kitaplarda görüyoruz örneklerini. Üzerine atölye çalışması yapılabilecek kitaplar, işte kompost yapma sürecinden... ...Dut'un çiçeğin yetiştirilmesine, e, seracılığa, e, tübitan kitapları keza Hı -hı. öyle. E, fakat da bizim burada e, anneannemin güzel çiçekleri örneğinde daha çok bunun edebiyata yedirilmesi. Yani bir e, yöntem, metot kitabı olarak değil de edebiyatta var olması herhalde. E, Hı -hı. Sohbetimizin ciddi bir kısmını oluşturacak... Ee, oraya gelmeden önce sorunuza bir hani cevap verirsem, e, çocuk kitaplarının hayatta çocuğun yapacağı, merak edeceği her şeye çok büyük katkısı var. E, bu bitkiler, doğa içinde öyle. Ama burada e, şey çok önemli, o kitabı e, çocuk okuduktan sonra hmm. üzerine e, bir sohbet edecek miyiz? Yani ona o kitabı eşlik eden yetişkinler, e, ebeveynler olur, öğretmenler olur. O kitabın e, vermek istediği ya da yazarının vermek istediği dokunduğu duyarlılıklar üzerine hayatla e, bağlantılandırılacak bir sohbet aslında kurulacak. Aslında bu da mı? de önemli bir şey işte düşüyor değil mi aslında Kesinlikle. bu konuda? Kesinlikle. Yani çocukla birlikte okuması kitabı. Aynen öyle. Yani çocuk edebiyatının e, her aslında edebiyat gibi diyelim. Genel, genel edebiyat e, dan söz ederken de aynı şey geçerli. Üzerine konuşulduğu, bir konu olduğu, bir kaliteli zamanın parçası olduğunda hayatla ilişkisi kuruluyor. E, bunu pek çok eser için söyleriz. Şimdi ...doğayı sevdirecek kitaplar diyoruz. Ee, pek çok edebiyat eserinde doğayı, ormanları, ağaçları görüyoruz. Ha belki çok adlarıyla olmuyorlar. Bazen sadece maceraya bir fon görevi görüyorlar ama... Hmm. E, ...onlar e, üzerine gerçekten bir e, sohbet kurulduğunda dikkat çekildiğinde değer hmm. kazanıyor. Yoksa okur zaten alacağı şeyi alıyor. Fakat e, anneannemin güzel çeklerini şimdi altta hani söz edecektir... Şey örneğini az görüyoruz çiçeklerin bitkilerin adlarıyla gerçeklikleriyle gerçekten varlıklarıyla var evet. olduğu örnek. Benim de bu açıdan çok dikkatimi çekti zaten o önemli bir şey yani çiçekleri aslında çok detaylı çizilmemiş olsa bile onların gerçekten çiçeklerin gözlemlenerek çizildiği sonucuna vardım. Yani gerçekten çok gerçekçi doğru mevsimde doğru zamanda açmış çiçekler hı. ve doğru hikay hikayenin içinde doğru bir şekilde konulmuş kullanılmış. E bu anlamda aslında önemli değilim. ben mesela daha önceki çocuk kitaplarında rastladığım şey aslında var olmayan çiçekler Hı -hı. yani çok soyut daha doğrusu işte Gerçekte pek ilişkisi olmayan çiçekler olduğunu fark ediyorum ama bu bence sizin söylediğiniz şey çok doğru Hı -hı. yani o bağı kurabilmek için hani gerçekte dış yani aslında bu Çocuk kitaplarında da hem onu çocuksu bir tarzla yani o renkle ve çizgiyle ama bir yandan da gerçeklikle bağını kuracak şekilde resmetmek çok önemli. Hı. Yani bu kitapta da buna dikkat edilmiş anladığım kadarıyla. Yani bu ilk dikkatimi çeken de bu oldu. Burada evet. Hani Alp Göker Bey'in özellikle e, bu kitapta amaçladığı, duygusunu taşıdığı şey de zaten e, buydu. E, bu benim çok anladığım bir şey editöryel açıdan baktığımda. E, çünkü e, bir çiçeği gerçekliğiyle, adıyla, sanıyla, mevsimiyle vermek bilgiyi araştırmayı gerektiriyor. Aslında daha çok çalışmayı gerektiriyor. Ve biraz da oraya bakmayı. Şimdi buradan birçok konu çıkabilir. Yani bu çocuk kitaplarını yazan yazarlarımız, dünyadaki bütün yazarlar diyelim. Bir kere doğaya, çiçeğe ne kadar bakıyorlar. Bu önemli. Hmm. Ona göre yer verecek. E, baktığı zaman, e, şimdi editör olarak oturduğunuzda metne pek çok şey dikkat ediyorsunuz. İşte hangi zamanda geçiyor, o zamana göre karakterler giyiniyor mu, çağın ruhunu yansıtıyor mu vesaire. Bunları aslında oturup beraber şey yaptık. E, ...karar verdiniz değil mi? Tabii. Yani tabii. bir ana ya araştırma Peki, ben, yapmak hı. gerekiyordu illa ki... E, ...mesela burada iki çeşit e, kelebek de var. Mesela hı hı. Bunlar gerçekten ülkemizde var mı? Her kelebekten bahsedemeyiz diye düşündüm ben. Bir Kayseri'de bir e, doğal park var galiba... ...orada bulunan hı hı. E, kelebeklerden... ...işte onların hangi e, sıcaklık ortamında yaşayabileceklerinden... Hı hı. Ee, Aslında böyle bilimsel bir olarak. araştırma da yaptınız değil mi? Hazırdı Yapmam bir de gerekiyordu hazır. çünkü uh -huh. hani karşıdaki kişi daha sonrasında bunu alıp bir ileriye taşıyacak bir kişi olduğu için çocuktan bahsediyoruz. Ee, orada bir kesinlikle hata yapmamamız gerektiğini düşünerek. Hikayeyi özellikle... hikaye kurgularken... ...onları hikayenin yerleştirirken... ...bütün bu araştırmalardan yola çıkarak Kesinlikle. Yani. Kesinlikle öyle bir şey yaptım. Ee, ve de zaten benim de... ...gözden kaçırdığım şeylerimi de... ...dediğimiz gibi Mehmet tamamladı. Güzel Peki bir bu bir fikir nereden aklınıza geldi? Yani bu, bu kitabı yazma fikri. <gülüyor> Çok zor ve... ...yani cevap kullanamayacak bir soru aslında. hani öyle e, Bence öyle... E, ...sonuçta özellikle bitkiler... ...üzerine çalışayım. Biraz bölgesel bir, kitap... bir hikaye aslında anlattınız hikaye. Yani acaba kendinizden ee, yola çıktınız diye düşündüm. Kendimden aldığım öler var. Tabii ki illaki bir yazarın kendinden... ...veya çevresinden etkilendiği... ...noktalar vardır ama... E, ...özellikle bu kitabı yazayım... ...diye çıkardığım bir fikir değil. bu. Sanırım... ...hani yazmaya başladıkça devam eden... ...bir kitap oldu. Öyle kendi kendine... şekillenen bir kitap oldu aslında. E, Şöyle e, yakın zamanda iki sene Hı. öncesinde sanırım e, eşim e, botanik çizim dersine gitmeye başladı. Aa, öyle oradan. Mi? E, oradan da bir yakınlık evet, var demek ki. E, Nihan Şişli. Aa, öyle mi? Sizin eşiniz evet. mi? Beraber. Yok yok benim öğrenin. eşim değil. Benim eşim <gülüyor> e, Aa, Nihan Şişli'den ha, anladım, ders a, almaya tamam, tamam Tamam tamam. O süreçte, Nihan Şişli'yi tanıyorum ben. Evet. Hı. O süreçte... E, ...daha çok botanik... ...hani bitkilerle daha haşır neşir olmaya başladık... Hı. ...işte detaylarını... ...işte nelerin olduğunu falan filanı... Ee, ...ondan yola çıkarak... ...belki bunu bir hikayeleştirme... ...hani bu tekrar ilk sorunuza döneceğim... ...çocuklara nasıl bunu sevdiririz diye... Ee, ...didaktik olmamalı... ...bunu hikayeleştirirsek belki... ...ancak... E, ...sevdirmeye yaklaşabiliriz diye düşündüğümden... ...hani iki fikri birleştirip... ...belki de bu şekilde... ...yarattım kitabı diye düşünüyorum... Hı. anladım. Aslında e, önceki sohbetimizde bana İngiltere'deki çalışmalarınızdan da bahsettiniz. 10 evet, evet. yıl kadar yaşatıldığınızı söylediniz. Hı. Orada bununla ilgili gözlemleriniz işte e, olmuştur mutlaka. Ya ben e, İngiltere'de böyle 6 sene boyunca çocuklarla çalıştım. E, eğitim danışmanı olarak. E, Türk, Kürt ve Kıbrıslı çocuklarla birlikte e, birebir e, çalışma devlet okullarında... E, ...hani etnik e, altyapısı olan çocuklarla çalışma olanağı yakaladım ve çocukların e, sizin de bahsettiğiniz hani pedagogik yaklaşımını e, nasıl gözlemleyebileceğimi orada aldım eğitimler üzerinden gösterdim açıkçası e, döndüğümde de böyle bir dört senelik bir e, editörel çalışmam olduğu için hı hı. hani yazının törplanması hikayenin metnin törplanması bu bazda oldu. Ee, kitaplardan bahsetmiştik hı -hı, orada gördüğümüz hı -hı. çocuk kitaplarından hı -hı. Ee, bu Kew Gardens'da e, ya da atıyorum Tate Modern'in e, müzesinin dükkanında gördüğümüz evet, kitaplar önemli bir, önemli bir külliyatı var değil mi çocuk kitapları çok konusunda. değerli çok değerli hani onları gördüğümüz zaman insan şey hani ben de bir şey yapmalıyım e, hı -hı. hissi yaşıyor onun üzerinden çıkan bazı şeyler kafamda Esin yarattı diyeyim öyle ilerledim hı -hı. sanki Peki e, Duygu Hanım siz beraber çalışırken e, nasıl bir çalışma yürüttünüz? Bu kitabı senaryosunu önce okudunuz herhalde. Sonra biraz evet, bitkileri, evet. çiçeklere baktınız değil Sana mi? Bana metin halinde gönderildi başta. Daha sonra e, şey şeklinde ilerledik biz. Böyle Mehmet ve Alp bir araya gelip her sahneyi e, özel olarak böyle bana tarif ettiler ki. Ben de çok şey çok işime yarayan bir kısım oldu bu. Çünkü e, ilk defa çocuk kitabı resimledim ben. Böyle e, o çocuk dilimden ne kadar anlarım ondan yana böyle bir kendimden kuşkum vardı ama Alp ve Mehmet sağ olsun böyle çok güzel böyle oturup her kareyi tek tek tarif etmişler ve hani ne çizilmesi lazım ne yapılması lazım burada ne anlatmak istiyor onu böyle tek tek detaylandırmışlar. Aslında Bu... ben şey baktığımda kitabı sinematografik bir anlatım olduğunu fark ettim. ya yani Hoşuma gitti. Yani o hikayeyi çok güçlendiren bir Hı. şey kurgu. Böyle tek bir açıdan, tek bir plandan bakmıyoruz aslında senaryoya. Böyle farklı açılardan, hatta bazen aşağıdan yukarı bakıyoruz. Detaylara bakıyoruz. Ee, ve çocuğu bence o dünyaya çok, hemen kendini o dünyanın içine sokabileceği tarzda bir kurgu tasarlanmış. Hı. Yani o açıdan benim çok hoşuma gitti. Bir de e, yani hem sinografik açıdan yani kurgu açısından çok hoş yani görselleştirme var. Hem de aslında her zaman şey belli bir zaman aralığı var aslında da böyle Hı -hı. farklı ülkelerde de sanki geçebilirmiş bu hikaye gibi Hı -hı. hissettim. Yani mesela rahatlıkla bu kitap bence Fransızca, İngilizce... ...başka dillere çevrilebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz Doğru. ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? <gülüyor> Katılıyorum. Zaten Zamanın Ruhunu Zayt çok güzel yansıtan ...bir kitap olduğunu düşündüm. 70 sonu 80 başı hatta 80 ortasına ...kadar uzayan bir süreç gibi. Hatta demin ki ...Duygun'un söyledikleriyle de birleştireceğim. Editoryal olarak aslında ...bu kitap, hani bunu çok güzel bir şey olarak ve sevinerek söylüyorum... Ee, ...gerçekten büyük oranda Alp'in çalışmasıyla oldu. Yani e, metnin e, hazır oluşundan tutun da e, desenlerin e, planlanmasına... E, ...ben burada en çok e, yayına destek, mizampaja destek... E, ...teknik yönleriyle daha çok ilgilendim kitabın. Bana e, gelen en hani böyle e, hazır düşünülmüş ve e, kapsamlı e, projelerden biriydi bu. E, ya bana dediğim can çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> ve e, şey... Göreceğiniz o e, hayat mecmuasından da e, siyahi e, küçük portreleri duvarda Hı -hı. asılı çok olan. Çok hoş detaylar var. Evet. Aynen öyle ayrıntılar çok çok e, düşünülmüştü. E, o yüzden o iletişimi kurmak e, üçümüz arasında çok e, rahat oldu ve o 80'lerdeki hani e, kültürel ozmosu var ya hakikaten Hı -hı. E, annelerimizin... ...o çağda hani hiçbir şey yoktu derken aslında pek çok yerde aynı kalıpları dünyada <gülüyor> kullanmamız... ...dediğiniz o kültürler arası geçişkenliği de kolaylaştırıyor. Hmm. Bu kitapta öyle bir şey var. Yani çiçeklerin evrensel dili yanı sıra yaşamlarımız ve o şey e, alışveriş. Peki ben burada kendi gözümden de e, yola çıkarak aslında size bir şey sormak istiyorum. Yani çocuk hmm. kitaplarında ben de aslında bir programda geri yani konuya ilgi duyduğumda için... Yani çocuk kitaplarını genel olarak baktığımda aslında bitkilerin pek önemsenmediğini görüyorum. Yani çok gerçekliklerin önemsenmediğini ya da daha çok buna değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu konudaki gözlemleriniz neler? Neler yapılması lazım bu konuda? Kesinlikle katılıyorum özellikle ya, Türkiye. Mehmet Bey'e soruyorum. Ah, pardon göğsüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey e, Türkiye'de özellikle bunu biz de gözlemliyoruz bizim e, bu radyo buluşmamızda karar verdiğimizde ufak bir hemen araştırma yaptık hatta yardımcı editörümüz Ceylin Aksel de çok yardımcı oldu. E, genel durum şöyle bir durum var e, insan dışında bir canlının işlenmesi söz konusuydu çocuk kitaplarında hayvanlar ön planda. Ee, bu belki fabri geleneğinden geliyor e, edebiyattaki masallardaki ama biraz da şey e, hayvanın kolay konuşulabilir olması işte ağzında hmm. olması dilinin olması e, insanla e, göz teması kurum kuran bir canlı olması bitkinin zaten hani bit bitki gibi yaşamak gibi bir e, tıbbi ve mü müstehzii bir maalesef karşılığı var. E, yani e, tıbbi karşılığını hani eleştirmiyorum Ki, ama. Artık son araştırmalar biliyorsunuz bitkilerin zekası olduğu, çevresinin kesinlikle. farkında olduğu. Müzik, hatta dokunuş. Hatta evet. evet, müzik e, tepki verdiği çevresinin duyarlı olduğuna dair birçok araştırma da var. Ben kesinlikle. de bir programdan bahsetmiştim zaten. <gülüyor> tabii onda. tabii. Hatta şeyi bile hatırlayabiliriz Pedro Almodovar'ın e, Konuş Onunla. Hmm, e, filmde evet, bitkisel evet. yaşama bir aslında nasıl yaklaşacağımı dair hmm. bir eleştiridir. Yani şey bunları birleştirirsek. Ee, hayvanlara e, verilen, e, o ayrılan yer bitkiye pek ayrılmıyor. Yani bitkinin e, konuşturulması da genelde bitkinin ya doğasından çok kopuk bir şekilde gerçekleşiyor e, ya da e, bitkiyi çok öğretmek amaçlı oluyor. O, orada bir e, denge e, gerekiyor. Ya bunun nedenleri üzerine çok şey düşünülebilir ama ben de hani, ya, tahminimi söyleyeceğim bir tahminimi. Avrupa e, ve Avrupa menşeili çocuk edebiyatında... Ee, bir kere zaten e, kültürel kökenlerde doğanın yeri çok başka yani Hı -hı. doğanın bir kere bir e, tarihinde kutsal bir boyutu var özellikle pagan Avrupa'ya baktığımızda kelt e, kültüründe cerman paganizminde e, çiçeklerin hem bir kere ecza yönü çok kuvvetli Hı -hı. E, bitkilerin e, bu buradan yola çıkarak bir kere druidlerin zaten çiçeğin aurasına bakıp yararlarını anlaması. Hı hı. E, ve yani çok yaşan iç içi e, e, bir şeylere bakışları. Aynen öyle bir öksürot bakışların. üzerine yani edebiyatta evet, neler evet, görürsünüz. İnanılmaz bir külliyat var yani ben de zaten Londra'da işte sahaflara kitapçılara falan baktığımda bunu fark ettim yani müthiş bir şey var. Kesinlikle ve o pagan e, kültür e, ve daha sonra tabi bu coğrafyanın e, renesansı, hümanizmi yaşadığını ve insanın doğaya dönüşünü yaşadığını görürsek, düşünürsek gerçekten devam eden bir kültür var. Hatta yani Bey'ine teşekkür edeceğim bir konuda çok güzel birkaç kitap örneği getirmiştir bana İngiltere'den. Çiçeklerin bu Peter Panda falan da gördüğümüz bitkilerin aslında doğa perileri olması. Doğanın Hani küçük e, enerji kaynakları, canlıları olması. Evet. Böyle imgelerle dolu edebiyat. Evet, çok farklı. Bunu e, bir örnek, Benek, Benek Tozu ve diğer müthiş vardı. vardır. E, yarı biyografik kitabı. Hmm. Roald Dull her ayı e, o ayın çiçekleriyle, bitkileriyle e, başlatır kitapta. Ne kadar güzel. Ve e, oradan şeyi hatırlamıştık. Hatta bir yayın kurulu toplantısında çok iyi hatırlıyorum. E, gerçekten Anglophone, İngiliz edebiyatında... E, Hatta yer yer bazı iskanlı ve Edebiyatı'nda çiçeklerin ve doğanın tasvirinin ne kadar önemli ve vazgeçilmesi oldu. Hmm. Ha, öyle ki hatta o genel ambiyansa kitabın ruh haline, kitabın ruhuna e, doğrudan bir e, başrol gibi neredeyse. Hmm, ne kadar enteresan detaylar. Ben, de, ben biraz daha fazla çocuk kitabı okusam iyi olur aslında. Yani onu okumadığımı fark ettim. Hakikaten biz yetişkinlerin de öğreneceği çok şey var bu kitaplardan hmm. değil mi? O, orası kesin. Yani edebiyat, edebiyat olduğu zaman, nitelikli edebiyat... Çocuk edebiyatı bakmayın adına göre, adına göre isim alan, varın kitlesine göre isim alan yegane edebiyat türü belki. Gençlik edebiyatını Hı. belli nedenlerle buna katmıyorum. Böyle olmasına rağmen kesinlikle o yaş kitlesesine sinirli olmayan bir edebiyat bu. Asıl vurgu edebiyatta. Bir de Herbal, yani Şifalı Bitkiler kitabından bahsetmiştiniz değil evet. mi? Yani o da yani çocuklara yönelik bir kitap mıydı bana? Evet, evet. O kitap. Şu anda Mehmet'in önünde olan hmm. kitap. Hmm. Molly Pim ve hmm. Milyonlarca yıldız. Milyonlarca Yıldız diye. Burada bir, çok detay vermek istemiyorum ama bir anne hmm. var. Hmm. Herbal, Şifalı Bitkilerle çeşitli iksirler İksirleri yapan. İksirler hmm. yapan. Ve hmm. yani... ...büyücü demek istemem ama... hani ...aslında yani bir süre sonra... Ona, <gülüyor> ...ona dönüşen birisi... E, ...yanlışlıkla yaptığı bir iksirle... ...bir anda ağaca dönüşüyor... ...ve onun çerçevesinde... ...çocuğu da... Hı hı. E, ...şifalı bitkiler hakkında... ...bilgi ediniyor değil mi? Öyle açıklayabiliriz. Kesinlikle. Bu kitabı. Ve kitabın finali de... E... Sanki şey, mi, e, tüneli. Yok, tüneli <gülüyor> e, en En sonunda yani verilen şey indekstir. Evet, evet. O e, çok değerli. Horoz gibiindenlere, adam otundan kene otuna, pek çok bitkinin çizimiyle ve bilgisileri aldığı bir bölüm var. Değerlidir. İşte hukuk sözüne ettiğimiz şifacılık geleneğinin de bir devamı gibi edebiyattaki şu an yani şu modern karşılığı değil Harika diyelim. bunu önerebiliriz rahatlıkla. Harika bir kitap. E, evet. Yavaş yavaş dediğimiz gibi e, hani etkisi de görülmeye başlıyor aslında bitkiler. Kesinlikle. Mesela bahsettiğin senin e, ağaç alfabesi Evet Ebrak Kaş, Ebra -Kaş Kuseli'nin kitabı e, hmm. ağaç alfabesi. Ebu bu konuda aslında demek ki e, şeyleri bir kütüphanemiz oluşmaya başladı değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yavaştan, Yavaştan e, başladı gerçekten. Ezgi Berk'in bir kitabı var Balkabağ Giller diye. E, onun çizeri sevgili Ece Zebher ee, kendi evinde bulunan 47 ayrı tür e, çiçeği daha doğrusu bitkiyi resimlemiş böyle Hı -hı. Yani kendi evinde olduğu için böyle detaylı hepsine tek tek damarlarına kadar çizmiş falan benim aklıma gelen en yakın zamanda. Bu Bunlar en, var. en azından bu Türkiye'deki hani üretim evet. e, olarak e, bu örnekler e, gerçekten Hı. dikkat çekiyor. Harika. Burada yeri gelmişken ben e, Topya'dan önce yayınlanan bir dolap kitap programını hazırlayan e, Yıldıray Karakaya ve Banu Aksoy'a da bir selam göndereyim buradan değil mi? Onlar da çok Hı, harika. Lütfen. Ben ya, keyifle dinliyorum. Yani hem <gülüyor> Açık Radyo Ailesi'nin bir parçası olarak e, daha önce de zaten dinliyordum. Yani çocuk kitaplarının dünyası Hı. dinlemek çok keyifli bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Enerjileri ...erinden bu işe kendini e, verişlerine çok güzel. sevdiğim insanlar. <gülüyor> evet harika. Yani sohbetler de çok güzel. E, yeri gelmişken onlara da buradan bir selam döndürelim Çok selamlar. E, şimdi şeyden bahsettik bu programda. Hakikaten çocuklara küçük yaşta doğayı sevdirmenin öneminden... ...kitapların neden önemli olduğundan... ...bu arada ben dün de bir şeye katıldım. E, etkinliğe katıldım. Çok hoşuma giden bir şey oldu. Ben sizlerle de dinleyicilerini de paylaşmak isterim. Ee, Özel Taş Koleji yani bir zamanlar bu koridorlarında Tarık Akan'ın dolaştığı o namı diğer Taş Mektebi'nin ee, biraz önce Bitkisel Hayat dedik ya onlar da Bitkisel Hayat temalı bir e, etkinlik düzenlemişler. Ee, Fantastik Bilim Günleri çok hoş yani isimleri de ee, oraya işte beni konuşmacı olarak çağırdılar ve i̇şte Botanitopya'yı merak etmişler radyo programı merak etmişler bir sürü cıvıl cıvıl işte çocuklarla karşılaşmak konuşmak çok keyifliydi. Bir sürü akıllı sorular sordular. Yani doğayı gözlemişler, bir sürü işler ortaya çıkarmışlar, harika bir sergi yapmışlar. Yani onları buluşmak çok keyifliydi. Hı hı. Buradan ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Yani fen hocaları, Deniz Kılıç ve Şebnem Beşirliye diye beni davet ettikleri için Ya yani müthiş bir vizyon sunmuşlar. Yani aslında eğitimin ne kadar önemli olduğunu buradan görmüş olduk. Evet. Ve... Ee, Değil e, mi bir yani bir şekilde... çok hoş bir deneyimdi benim için de aslında çocuklarla buluşmak yani hep gençlerle buluşuyorum bir şekilde <gülüyor> ama e, e, güzeldi yani onlardan enerjiyi almak. Bu Yoksa... örneğimiz şeyi hatırlattı işte e, kitabın edebiyatında işte tek başına hani hep derler ya edebiyat e, sevdirecek mi doğaya sevdirecek mi hayatı sevdirecek mi o e, şey Üzerine gerçekten konuştuğumuz edebiyatı bir hani e, alsın çocuk okusun da sussun gibi Hı -hı. bir iPad oyunu gibi önüne atmayıp e, sorular doğurmasına merak ve e, hayata dair gerçekten küçük merak noktaları uyandırmasına Hı -hı. izin verip onu bir diyaloğa dökersek yararını alıp o hep aradığımız hani çok Hı -hı. övülen quality time kaliteli zaman Hı -hı. geçirmeye de hem ekonomik hem de çok e, verimli bir e, yöntem. Harika. Peki ben orada Duygu Hanım'a sorayım bana projelerinden bahsetmişti bu kitaptan sonra e, yine e, botanikle ilgili Hı. sanıyorum e, bir projeniz var değil mi? Şimdi Şehir Seltaş'ın e, yazdığı bir hikayeyi resimliyorum ben. Aynı zamanda denk geldi aslında bu kitabı çalışırken aynı anda ona da çalışmaya başladım. Böyle konu olarak da biraz böyle yakın birbirine yine böyle doğa içinde geçer. Sizinle özel bir ilginiz var anladığım kadarıyla değil mi? Yeni yeni oluşmaya başladı aslında Bilmiyorum. böyle. Öncesinde de takip ettiğim birkaç tane... E, çizer işte böyle botanik alanında çalışan Işıl Güner. Işık Güner. Işık Güner. Özür dilerim. <gülüyor> e, böyle yavaş yavaş takip etmeye, böyle ilgi duymaya başladım bir alanda zaten. Çok güzel denk geldi. Hani hem böyle çizerken de öğrendim. Zaten insan işte e, bence gözlem yapmaya başladıkça daha fazla sevmeye başlıyor. Evet. Yani ben de biraz hani amatör olarak ilgilenmek için baktıkça doğanın bir başka gününü, o detayda da mikro evrende de görmüş evet. oluruz o aslında. Çok enteresan bir şey yani. Evet. Çok öğreteceği şey var değil mi bitkilerin? Evet, evet. Özellikle böyle o detay falan çalışırken mesela hiç baktığımız zaman görmediğimiz bir sürü şey olduğunu görüyorum. Ben biraz daha tabii görsel ile ilgilendiğim için böyle şeyle işte ne bileyim içindeki o tohumunun rengine kadar böyle çok farklı böyle bir sürü şey görmeye başlıyor böyle baktıkça. Bu aslında baktıkça biraz önceki sohbetimizde de konuşmuştuk. Ee, aslında o hikayenin içine bilgileri yerleştirirken doğru bir yerleştirme yapmam önemli olduğundan konuştuk ya e, Alp Bey'e siz bahsetmiştiniz sanıyorum değil mi? Yani mesela bir çiçeğin serada olup olmaması gerektiğiyle evet. ilgili bir konu. Hı hı hı. Nasıl bir detaydı o? Sonra nasıl fark ettiniz o, bunu? O, burada Mehmet'e bahsedeceğim onu. Yani son anda e, yetiştirdiğimiz, <gülüyor> benim göremediğim bir şey açıkçası. Ben görmemiştim ama Mehmet gördü ve bir şekilde onu da çözdük. Sen <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> e, bizim çok heyecanlandığımız bir projeydi bu ve e, aslında Alp'le Alp, e, Alp Gökalp'le ...birlikte bu projeyi aslında ilk yerine getiren... ...bizim yayın koordinatörümüz İpek Şoran. Evet, Hı -hı. Ee, ona bizi. buradan sevgili almak istiyorum. Evet. Ee, kitabın hazırlığından sonra... ...çok yani, teşekkür ederek... E, çev ...özellikle çeviri eserleri çalışan... ...editörümüz Tuğçe e, Özdeniz ki... ...demir sözünü ettiğimiz molipin ve milyonlarca Hı -hı. yıldızın da... ...çevirmeni kendisi. Tuğçe Özdeniz de bir okuma yaptı ve... E, ...böyle hafif <gülüyor> gözlerle dedi ki... ...ya krizantem bir hani... Adı üzerinde kasım patı bir sonbahar çiçeği hmm. mevsim yaz kitapta. Oo harikadır. Ve ama deseniyle karakteriyle Kazım Bey karakteriyle o kadar değerli ki biz ne yapacağız? Ve hmm. Durduk, dedim heyecan yok hemen bir bakalım hmm. internete ve Google sağ olsun hemen şeyi araştırdık işte yaz mevsimi hmm. kasım patı. Doğru şey mevsim bulup ona göre. Şöyle bir şey çıktı kasım patı kandırılabilir bir çiçekmiş. Yani hmm. Hmm. E, karanlık bir ortama sokup e, güneşin e, çok ışığın olmadığı bir ortama sokup mevsimi e, yanıltıp çiçek açmasını sağlayabilir sağlayabilirmişsiniz ve tesadüfen kitapta da sera'dan önce bir karanlık loş bir oda var ilk girilen hmm. ve çiçekle ilk orada tanışıyor açınca kapı ışık geliyor ve onu görüyor karakter sonra hmm. anneanne onu çiçeklenmiş haliyle e, Sereye alıyor. Hayır, ya bu kadar bir denk geliş. Evet, Toşen'in toşen yakaladığı bir şey işte, bu. <gülüyor> harika har har bir şey. İyi yani. Peki, aa, harika bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Yani sohbet akta gitti ama zamanımızı doldurduk. Ee, bence çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim geldiniz için, anlattığınız için. Benim de bilmediğim bir dünyaydı. Sizlerle sizleri dinlerken ben de çok şey öğrenmiş oldum. Biraz daha farklı göze bakacağım ve okuyacağım gerçekten çocuk kitapları. da. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize teker teker Evet sevgili dinleyiciler bugün konuklarım Alp Gökalp, Mehmet Erkurt ve Duygu Topçu'ydu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar ben sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. Topya'lı Twitter ve Instagram hesaplarım var. botanitopya.gmail.com'da e-mail adresin. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, katkınızı paylaşabilirsiniz. Ee, Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.